Ben bu şiirin içine hapsettim kendimi. Bundan gayrı edeceğim tüm sözler hükümsüzdür. Zaten gidecek bir yerim yok. Gidilebilecek tüm yollarda sana çıkıyor. İşte bu yüzden gidemedim. Ve kendimi bu şiirin içine hapsettim. Ben namuslu yüreğimle bir onu sevdim. Ama ellerim kirliydi, dokunamadım. Günahtı, yasaktı. Yüreği helaldi de yüreğime, teni haramdı. Ben de sonsuza dek yanmamak için bir ömür yanmayı seçtim ve bu şiirin içine hapsettim. Bilirim, pusatı olmayan bir hasrettir bu. Çünkü ruhsatsızdır sevdam. Sefası olmayan bir cefadır bu. Çünkü kör kuyularda şairce merdivensiz kalmaktır bu. Ey Elipodu bağlanmışlığım Bitmişliğim, boğulmuşluğum Çaresizliğim ve kendime gömülmüşlüğüm Sen ki benim hem derdim hem sebebim Öldürmeyenim de süründürenim Benim olmayacak gözlere ağıtlar yakarak Kendimi şiir deyip içine hapsettiğim Söyle hele Ölümden öten nere var ki bize uymasın Hangi dağın sonu yok ki ...düze varmasın. Hani demişti ya Tebriz Dişems... ...ey gönül şimdi sorarım sana... ...hangi aşk daha büyüktür diye. Anlatılarak dile düşen mi? Anlatılmayıp yürek deşen mi? Ben cevabını bulamadım. Sensizliği seçtim. Ve sonsuza kadar yanmamak için... ...bir ömür yanmayı seçtim. Sordum bir gün ustama. Usta dedim... Söyle bana aşk nedir Allah aşkına? Durdu, yutkundu, derin bir acının hatırasından geçer gibi yanındayken bile özlemektir evlat dedi. Yanındayken bile özlemektir. Sonra ekledi. Madem ki ruhsatsızdır sevdan, o zaman pusatını kuşan düşmanın bellidir artık. Bu sonu olmayan aşk yangınında sana kavuşmak haram. Madem hasreti bileiledin pusadını, hayanı başında sevdiğin ha uzak, o zaman yak bütün cemilere evlat dedi yak, hasreti vuslat ha, vuslatı ötelere bırak. İşte o gün bugündür. Kimsenin bilmediği bir yerden, yalnızca onun bildiği gülüşümle göz kırpıyorum ona. Diyeceğim ne çok şey var aslında ama yüreğimden dilime giden uçurumda çığlık çığlığa kayboluyor tüm kelimelerim. Tüm kelimelerim çığlık çığlık gönlümün uçurumunda. Şimdi, bir ömre sığacak iki gün kaldı elimde. Radyoda esmer sesli adam şiir okuyor hatırlar mısın diye yüreğimle eşlik ediyorum. Hiç unutmadım, hiç unutmadım, hiç unutmadım diye. Artık dua dilencisi olmuş gönlümden akıttığım gözyaşlarımla bir firdevs aladaki gülden şefaat... Bir de yüreğimin gonca gülünden af diliyorum. Ay dostu. Görüş saati bitti. Ömrümden bir ömür daha gitti. Bir gün değil usta, ömrümden bir ömür daha gitti. Bir daha gelirsen eğer Zulanda beyaz bir gömlek, biraz tütün, biraz da onun gülüşlerini getir. Ve bu şiiri o gün sen bitir usta. Bu şiir o gün sen bitir. Oh